Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ve sahbihi Kıymetli dinleyenlerimiz, Şifa-ı Şerif'in bereketlerinden istifade etmek istediniz. Bu mübarek gecede Allah-u Teala sizlere şifa Şerif kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerinden, himmetlerinden azim istifadeler nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah bu gece Safar ay çıktı. Rabi'ul evvel ayı girdi. Yani biliyorsunuz İslam'da geceyle başlıyor aylar. Gün ertesi gün geliyor. Bu gece Rabi'ul evvel Rabi'ul enver de deniyor. Enver çok nurlu demek. Niye enver deniyor? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda doğduğu için Mevlid ayı olduğu için e, Rabi'ul evvel lukat manası bahardır. Ama Rabi'ul enver diyen alimler yani çok nurlu ay. Manasını kastediyorlar. Nurların nuru mübarek ayda dünyayı teşrif etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem o bakımdan bu gece de şifa Şerif'in e, önemi fazladır, farklıdır yani. Mevlid ayının ilk gecesinde bir dersteyiz. Şifa-ı Şerif dersindeyiz. Şimdi e, bilmiyorum erkeklerden de vardır inşallah ama hanım kardeşlerim daha meraklıdır bu derslere. E, medreselerimizdeki hoca hanımlarımız, talebelerimiz, yavrularımız. Kitaptan sayfa istediler. Ee, kitap, tabii ki sizde ben, Ebu Önümen'ümde başka türlü eski Osmanlı baskıları da var, yeni baskıları da var, dolu Şifa-ı Şerif şehirleri falan var. Bunları tabii takip eden azdır, bu şehirleri bulan azdır. Ama ben size kendi e, Lale Gül'ün bastığı şifa Şerif, Osmanlı'dan, e, Osmanlı baskısı yani yüz küsur senelik, 130 otuz senelik falan bir baskıdır ama güzel basıldı kağıdı da. Oradan sayfa verebilirim. İki cilt halindedir. Bizim dersimiz e, sayfa 70'e geldi. Yani sizin elinizde bulunan, lalegül'den aldığınız, hani diyoruz ya bulunduğu e, gemi batmaz, bulunduğu ev, yani o, ev, ocak neresse bu şifa şerifin bulunduğu yer, hasar görmez, zarar görmez alimler denemişler, ittifak etmişler. Ve hangi hastanın üzerine okunsa, tabii ki uzundur, bayağı 600 sayfa falandır ama harekelidir tabi ki. Kur'an'ı düzgün okuyan okuyabilir. Hangi hastanın üzerine okunsa mutlaka şifa bulur. Çünkü kainatın efendisini sallallahu te ale, aleyhi ve sellem bütün faziletleri bir kitapta toplamış. Böyle bir kitap yok yani. O bakımdan çok müjdelidir. Bu eserin sayfasını veriyorum size. Biz kendimiz bastığımız için siz buna ulaşabilirsiniz. Eski baskılarına ulaşamazsınız. 70. sayfenin 1-2-3-4-5-6 alttan sayfenin altından 6. satırın hemen 2. 3. kelimesi ve emmel cahu. Ders buradadır. Bundan sonra her hafta diy diyemeyebilirim. Artık notunuzu koyun. Takip edin. Geçen hafta bana e, vazdan sonra dersten sonra müracaat geldi. Evet. Şimdi burada geçen derslerimizde Kainat Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem fiziki özellikleriyle e, alakalı da olarak bu bab kesretiyle temettüh olan. Kesretiyle temettüh ne demek? Yani bir şey çok olursa, e, o şey hangi şey çok olursa o bir insan hakkında övgü sıfatıdır. Bunlardan bahsedildi. İşte kuvvetli olmak, övgü sıfatı, gücü olmak... E, ahlakı güzel olmak vesaire yani hangi şeyin çokluğu mesela parasının çokluğu bu övgü sıfatı değildir bir adam çok zengin parası çok diye edilemez yani şükür eden ahlakı yoksa imanı yoksa hayrı yoksa hasenat yoksa bunu ne yapacağız parasını parası ona da zarar ahirette onu cehenneme sokacak onun için ha, güçlü olmak eğer ki hak yolda bu güç kullanılıyorsa tabi yine e, kuvvetli olmak Efendim, çoluk çocuğu çok olmak geçen dersler bunu konuşuldu. Çoluk çocuğu çok olmak e, övgü sıfatıdır. Çünkü neden? Bu çoluk çocuğunun çok olması ona yük getiriyor. Artı yük getirince bu sabır gerektiriyor. Sabır gerektirince bunların geçimi var. Yaşesi var. ibadeti var. Yani meskenlidir, yiyeceği içeceği, giyeceği. Çoluk çocuk çok meşakkatli bir şey yani. Çoluk çocuk çok olanlar. Ben de onlardanım. E, zahmetli bir işler. Ya bunun için helal para kazanma meselesidir. Helal para, sen şimdi şüpheliden kaçarsan, faizden, rişvetten, haramdan, yalandan, ya bu sefer helal para derdine düşeceksin. Helal para kazanmak, efendim, e, hele ki bu zamanda çok zor oldu. Zor oldu. Onun için bütün bunlar artı sevap. Geçim derdine düşenin, çol çocuğuna bakmakla uğraşan, bir de namazını bırakmayacak, ibadetini terk etmeyecek, haramlara düşmeyecek falan hem de elandan kazanacak öbürü bir çocuk bakamıyor bu adam 8 çocuk bakıyor e bu tabii ki övgü sıfatıdır övgü sıfatıdır onun için efendim sallallahu aleyhi ve sellem kuvvetinin çokluğudur eşlerinin çokluğudur efendim gücünün fazlalığıdır işte ben ahlakıdır yani bu tabi dersin biraz arasının kopmasının sebebi 3-4 sene ara verilmesidir çünkü biz bunu en son 2011'in son ayında yapmışız Hapse girmeden evvel o ara başlayamadık biz yani hemen hemen. Dört seneye yaklaştı. E şimdi onun için oraları tabii bir daha tekrar edemem. Ama o dersler internette var. Şifa dersleri diye yani onları da geriden yeni katılanlar, gerici takip etmek isteyenler takip ederlerse bu faslın ve bu babın e, hemen hemen hepsi kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem e, övüldüğü sıfatlar. Ama bedeniyle alakalı, ama ahlakıyla alakalı, ama ile alakalı her türlü faziletleri ve meziyetlerini hemen hemen efendim e, toparlamıştır. Hemen hemen başka kitapta cem olmaz. Bu kadar ilim var. Şimdi bu son e, faslı bitireceğiz de inşallah bu gece haftaya inşallah e, belki ders biraz erkene alınabilir haftaya. Onu takip edin internetten şeyinden, lale günü sitelerinden saat bakımından. Yani sekiz buçuk olmaz da belki efendim sekiz olur. Yani o buçuk olmaz. Cuma'ya özel konuşuyorum. Şifa dersine özel konuşuyorum. Onu takip edin. Hani bir, bir yarısını kaçırmayın. Hafta için. Böyle bir durum var. O usta yine sizi bilgilendiririz. Bugünkü dersimizde ve emmel cahu kırık mana vermeye çalışıyorum. Hoca talebelerimizin Hani hangi kelime hangi manaya delalet ediyor diye toplu mana vaz dinleyenlere yarıyor da e, talebeye de kırık mana yani kelimenin manasını vermek yarıyor. Arayı bulacağız yani iki tarafı da memnun edelim. Vemmel cahu, caha gelince, cah ne demek? Cah itibar demek, hürmet demek, yani insanların sevgisine, saygısına mazhar olmak demek cah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yani Allah indindeki itibarını konuşmayalım. Şurada insanlar indindeki itibarını anlatacak burada. Allah indindeki itibar sonsuz. Hadis-i şerifte ne buyrulur? Tevesselu bi cahi fe cahi indallah azim. Allah'a dua derken benim itibarımı araya koyun. Ne diyoruz bize? Yani yemek duasında bile alaeder evenni babamızın bi cahin nebil muhtar. Seçilmiş peygamberin hürmetine, yani itibarının hürmetine, senin nezdindeki yüce makamı hürmetine. Cah itibar. E benim diyor itibarımı, Allah ile bir, aranızda bir şey isteyeceğiniz zaman itibarımı aracı yapın. Yani bizim peygamberimizin itibarı hürmetine. Çünkü benim Allah indinde itibarım çok büyüktür diyor. Benim Allah indinde makamım çok yüksektir diyor. Kırmaz diyor yani, beni araya koyarsanız sizi kırmaz diyor. Siz direkt giderseniz diyor, direkt giderseniz sizi kırabilir diyor. Çünkü neden? Sizin itibarınız yok Allah'ın dinde. Haramlara bulaşmışsınız, günahlara dalaşmışsınız, her türlü münkerat yapmışsınız diyor. Sizin direkt dualarınız kabul görmeyebilir. Beni araya koyun, benim cahımı ve itibarımı araya koyarsanız, benim itibarım Allah katında büyüktür diyor. Tabii Vehhabilerin en kızdığı nokta. Mustafa İslamoğlu kafasının en kızdığı nokta. Aracı yok. Ne dedi Mustafa İslamoğlu geçen de? Demiş ki, efendim, ben peygamberi bile Allah ile arama koymam. Peygamberi aracı kabul etmiyorum demiş. Halbuki peygamberin adı da Rasul yani. Rasul elçi demek. Sen elçiyi nasıl aradan çıkarıyorsun? Sana haber neyle geldi? Elçiyle geldi. Sen direkt mi Allah'la görüşüyorsun? Görüşmüyorsan, görüşüyorsan peygamberim demiş olsun. Peygamberim diyen kafir olur. Görüşmüyorsan, elçiden alman gerekiyor. E peki sen diyorsun ki ben elçiyi kaldırdım. Peygambere ara, aracı koymam. Bu nasıl bir laf? Halbuki hadis-i şeriften emrediyor. İtibarımı araya koyun. Çünkü itibarım Allah katında büyüktür. Onu çiğnemez diyor. Ha sen dersen ki bu hadis zayıftır. Ben bu hadisi kabul etmiyorum. O zaman ayet okurum sana vebteğû ile il vesilete Maide suresi <gülüyor> Allah'a sizi ulaştıracak vesile arayın. Vesile arayın. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha büyük vesile kim? Hayır kimi vesile yapacağız? Vesile arıyor tamam hocalarımız, şeklerimiz de vesilemizdir. Ama en büyük vesile herkesin vesilesi odur sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman sen nasıl vesile arayın ayetini inkar ediyorsun? Bu Kur'an'da ayeti. Buna ne mana veriyorsun? Vesile arayın diyor. Onlar diyorlar ki namaz kılın, abdest alın. Onlar Allah'la Allah aranızı bulur. Saliha Ambel işte. Yahu namaz abdesti arayacak halimiz yok ki namaz abdest belli zaten. Arayın niye diyor? İşte orada mürşit arayın, veli arayın, peygambenizi araya koyun. Çünkü şahıstır bu vesile, arayın diyor. Namazın abdestini arayacak bir şey yok. Kitap daha çok yani. Arayın diyor. Öyle estaadule o laikelleziney edauna yeftahuna ila rabbihimul vesilate eyhum akrabu yerjun rahmetahu ve yakhafun adabe in adabe rabbika kana mahzura isratun adıdır. benim en yüksek yüce makamdaki meleklerin bile Rablerine dua ederler melekler Allah'a en yakın varlıklar oldukları halde kendi başlarına iş yapmazlar Efendim, Rablerine onları kavuşturacak vesile ararlar diyor. Hangi vesilemiz Allah'a daha yakın? Kimi aracı yapsak Allah'a daha yakın? Vesile ararlar. Melekler vesile arıyor, İslamoğlu diyor ki, ben vesileleri kaldırdım. İlginç. Mantık dışı. Yani zerre kadar ilimden nasibi olanın din ilminden, bu kadar ayet varken, hadi hadise inanmasa bile, sırf Kur'an'a inanıyorum diyen için, Olumsuz bir durum. Melekler vesile arıyor. Ey müminler siz vesile arayın. Bu vesile yok. Onun için Resulullah sallallahu te aleyhi ve sellemin Allah'ın dindindeki itibarı büyüktür. Buna Bunun macah ma bu demek. İtibar. Yani Şihab-ı Kafaci Hazretleri bunu anlatıyor. Diyor ki, insanlar indinde vecih olmak. Vecih yani muteber. Kalplerin müşakkar olması. Yani bütün kalplerin o kişiyi sevmesi, sayması. Çekinmesi, korkması ee, Kalplerin Bedenlerin ona itaat etmesi inkiyat etmesi, boyun eğmesi Çünkü bu neye yarar? Bu zenginlikle olacak iş değil Bazı zengin vardı, parası katır trilyon Ama adamın katır katır itibarı yok İtibarı yok yani Millet sokakta gireyim Cimri, bilmem ne, ne bozuk adam, bilmem Mason, bilmem Millet takar kafayı, yani öyle bir zengin sokakta gezer Benim kadar itibarı olmaz Ben garibim biriyim e millet beni sever. Niye sevecek? Para dağıtmıyorum ki onlara. Ama öbürü katır türüyle önerdi. Millet bak. Ama bak. Sevmez. Çünkü Allah'ın sevdirmediğini Müslümanlar sevmez yani. Parayla güzellik olacak hali yok. E ben şimdi giderim. Benim ne itibarım var? Ama benim milletseverler. Sohbete gelenler çıkarken oo herkes bu safadelim, efendim işte sarılalım. Böyle dolarlar başıma. E niye? Allah sevdirirse severler. Para dağıtmıyorum ki ben. Yani para dağıtsa adam o kadar sevmezler. Parasını alırlar, hiç sarılmadan giderler. Çünkü bu sevgi meselesidir. Yani bunu nerede kullanılır? Şunu anlatmaya çalışıyorum. E ne var yani? Niye seviliyorsun yani? Sevilirsen neye yarar yani falan? Sen de kibir olur, Allah'a muhafaza, gurur olur, ucub olur. Sen de elak olmaz mısın? Tabii ki burada sevilip de çok itibar görmenin sıkıntılı tarafları var. Bunlara dikkat edeceğiz. Ama burada esas maksat nedir? Senin itibarın olursa insanlar nezdinde... Sen onu hayırlı maksatlar için kullanırsın. Ne demek kullanırsın? Garibin biri gelir, der ki ben bu adamın yanında çalıştım, paramı vermedi der. E, o garip fakirdir, sen de itibarın olursa ne yaparsın? Gidersin o adama veya adamı çağırırsın ayağına, herkes seni sevdiği için onu kullanırsın. Nereye kullanırsın? Hayra kullanırsın. Bak bu adamın, sende alacağı var kardeşim, bu gariban, fakir, sen zengin adamsın. Niye bekletiyorsun parasını ya? Dediğin anda seni dinlemek durumunda kalır. Sen bu itibarı nereye kullandın? Hayra kullandın. Cami yapılıyordur. Bilmem şusu eksik, bu eksik. İtibarını kullanırsın. Paran olmayabilir. Ona dersin ki e, demir gönder. Ona dersin ki beton ver. İtibar yarar. Para itibar kazanmaz. Ama itibar parayı kazanır. Burada ters ilişki var. Onun için... İtibar paradan önemlidir. Kainatın efendisinde ne vardı? Sallallahu aleyhi ve sellem para yoktu, fakirdi. El fakru fakri ve bi eftekhiru. Fakirliği seçmişim diyor ben. İstesem dağlar altın olur, peşime akar. Fakirliği seçmişim, fakirlikle iftihar ederim. Fak malda çokluğu yok. Zaten malın çokluğu övülme vasfı değil. Ama itibarda gavurlar bile emin demişler. Güvenilen demişler. Bütün dünyanın kâfirleri, müşrikleri en kıymetli mallarını onun yanına koymuşlar. Hicret gecesi niye Hz. Ali Efendimiz'i koydu diyene? Dedi ki, ya Ali çok emanet var, eve hırsız girer falan, Kavurların da olsa emanet emanettir, bunları yine teslim edelim. Ben bu gece çıkıyorum, hicret emredildi bana. Ama niye şey diyor, bütün millet malını ona veriyor? Emin, güvenilirlik vasfı, bu bir itibar. Onun için adam kendi işçisine, açısına, kardeşine güvenmiyor. Malı teslim etmiyor, ona teslim ediyor. Halbuki onu peygamberinin inkar ettiği halde burada çok ilginç bir itibar var yani. Şimdi, itibara gelince diyor e, bu öyle bir şeydir ki yani adam kölesini öyle kullanamaz. Yani köle ağasına o kadar itaat etmez. Allah insana itibar verdiği zaman Temahmut işte Efendi Hazretleri'nin itibarı manevi bir itibar. Zengin bir insan değil, emekli imam. Yani emekli, maaş memur maaşıyla geçinmiş ya Mahmut Efendi Hazreti zengin değildir. Ama nasıl bir itibarı var? Dünya önüne serilir. İtibarı var. Şimdi bu insanları, yani köle olsa, efendisine o kadar itaat etmez, onun talebeleri, onun cemaatleri, onun sevenleri ona o kadar itaat eder. O kadar itaat eder. Ağzından çıkana bakar. O da tabii onlar hep hayra kullanmıştır. Hep onlara hayra öğütlemiştir. Hiçbir zaman kendi menfaatine kullanmaz. Evliya Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farisleri oldukları için peygamberler mal bırakmazlar, ilim bırakırlar. Buradaki manevi miraslar. İlimden nasibini alan فَمَنَ خَدَبِيهَ خَدَبِيهَ حَظٍ وَعَفِرٍ Miras-i nebeviden, kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem mirasından en büyük işçeyi kim aldı? En büyük ilmi kim aldıysa tabi bu manevi ilimler, tasavvuf ilimleri, marifetullah, Allah'ı bilme ilimleridir. Ona göre herkes, fıkıhtan nasibini alan ona göre Tefsirden ona göre ama Allah bilmem vasfı tabii mürşitlerin halleri, nasipleri en büyük. Hisseleri çok büyüktür. Şimdi itibara gelince itibar nasıl bir şeydir? Beğenilir mi? Beğenilmez mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde çok itibar vardı. Fe Mahmud'un elbette beğenilen bir şeydir. İtibar iyi bir şeydir. Mahmud yani beğenilmiş. İndel ukala akıllılar nezdinde. Yani bir insanın aklı başındaysa ona sorarsan itibarlı olmak nasıl bir şeydir? Tabii ki hayra kullanacaksan o ayrı bir şey. Ama itibarı hiçbir akıllı reddetmez. Adeten. Adeten yani e, gelenek görenek de böyle gelişmiştir. Yani bunun için efendim e, dünyanın başını sonunu e, denkleyebilirsin. Hani Adem Aleyhisselam zamanında da itibari bir şeydir. Şimdi de bir şeydir. Bu zamana göre de değişen bir şey değil. Ölfe adette de bu zaten böyle gelenek olmuştur. İtibarlı insan herkes sever. Efendim, ve bir kadri cahhi bir insanın ne kadar itibarı varsa, evetim, üzamhu ve bu kadri cahhi itibarı ölçüsündedir. Ne? Üzamhu büyüklüğü fil kulüp kalplerde. Bir insan itibarı ne kadarsa kalplerde heybeti de saygısı da, saygınlığı da o kadardır. İtibarsız adam kimse saygı duymuyor. O adam da o itibarı tabii değirmende kazanmıyor tabii. O da bir şey. Ha, adama göre değişir. Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem dünyada peygamber olmadan önce emin vasfı verilmiş. Hiç yalanı denenmemiş. Herkes malını mülkünü ona teslim etmiş. Peygamber olmadan önceyi konuşuyoruz. E baden nübü ve zaten peygamber olduktan sonra Allah Allah Allah yani Müslümanlar ona iman etmişler, etbağı oluşmuş, ümmeti oluşmuş. O itibar kat kat kat artmış. Bazı kafirler nezdinde efendim tasdik edilmemiş ama itibarı yine düşmemiş. Kime ne dese, dünyalık bir meselede de olsa dinliyordu. Ebu Cehil bile dinlediği konu var. Şimdi misali gelecek aşağıda. Ebu Cehil bir kere bir olay oldu. Ebu Cehil titr titredi yani. Ebu Allah'ın vergisi bir saygınlıktır. Kendi kazanımıyla değil. E bir insanın kalplerde heybeti ve büyüklüğü neye göre olur? İtibarın e itibarı nispetinde olur. Fakat قال allah Teala Muhakkak allah Teala buyurdu. Kim hakkında? Fî sohbeti İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselamın sıfatı yani nitelemesinde İsa aleyhisselamdan bahsederken Ali Ümran suresinde 45. ad-kerimesinde ne buyurur? Veciyen fid dünya ve ahireti yani müjdelerken Meryem annemizi bu çocukla müjdeliyor. Tabi Meryem annemiz hiçbir erkek eli değmediği için böyle bir çocuğum da nasıl olacak benim diye şaşıp kalıyor. E tabi Rabbim böyle buyurdu. E, Rabbin kudretinin eserini göstermek için babasız sana, erkek sana eli değmemiş olarak bir melek vasıtasıyla cinsel bir ilişkiye girmemiş olduğun halde e, rahmine üfletecek. E, bu Kur'an-ı sabittir. Harit-i Kerim inkar sabittir. İnkar eden kafir olur. Efendim, şimdi o çocuk übeşşiru ki, İnnallâhu übeşşiru ki, Allah seni müjdeliyor ey Meryem. Bir kelimetin min. E, kendi katından bir kelimeyle. İsa Aleyhisselam'ın bir adı da kelimetullah. Yani ne demek kelime? Kün, ol dedi, oldu. Şimdi, biz de ol dedi olduk ama biz de ana baba gibi bir sebepler devreye girdi. Onda sebepsiz oldu. Sebepsiz olduğu için kün emrinin onda zuhuru bizdekinden daha belirgin oldu. Sebep aradan kalkmış. Seni bir kelimeyle müjdeliyor yani. Ol emriyle doğacak bir çocukla müjdeliyor. İsmu, ismi olacak? İsmül Mesihu, İsmül Mesih olacak. Çok seyahat edecek. Dağlarda dolaşacak, ev bak kurmayacak. Onun için ismi Mesih olacak. İse ibnü Meryem'e. Ona Meryem oğlu İsa denecek. Çünkü neden? Herkese, işte bana Yusuf oğlu Ahmet denir, ona babası olmadığı için anasından nispet edilecek. Yani Meryem oğlu İsa Ana Babası olsaydı Meryem oğlu denmezdi. Babasına nispet edilirdi. Meryem oğlu İsa denecek. Vecihen, işte Veci, cahtan geliyor yine. Vecihen çok itibarlı olacak. Dünya, dünyada da çok itibarlı olacak. Velâ ahireti, ahirette zaten Allah'ın peygamberlerinden olduğu için. Ve minel mukarrabin, Allah'a en yakın kılınmış dostlardan olacak. Ve yukellimun nase insanlarla konuşacak. Filmehdi, beşikte konuşacak. Ve keelen, sonra otuzlu yaşlarda da konuşacak. göklere kaldırılmadan evveli söylüyor. Ve minel salihin, çok salih, çok hayırlı, çok iyi kullardan olacak. Burada İsa'nın selamet edilirken onun itibarlı olması konu edilmiş. Demek ki itibar iyi olmasa Allah Teala onun itibarını zikretmezdi. Olacağını bildirmezdi. Ee, burada demiyor ama yine aklımıza nereden geliyor? Kur'an-ı Kerim'den. Efendim Musa aleyhisselam hakkında ne buyurur? Ve <Sessizlik> kana ve veciha. Ahzab suresinin son sayfası diye hatırlıyorum. Allah indinde Musa nedir? Vecih'tir. Ya çok itibarlıdır Allah indinde. Yani peygamberlerde bu övülen sıfat Lakin, şu kadar var ki, yani itibar iyi bir şey. Ama, afatuhu, itibarın afetleri, afet yani belaları, kesiratun. Çok da itibarın zararları da var bazılarına. ve e, cah ve mertebeli olmak, mudırrun, zarar vericidir. Kime? Bir bazı nâsi, bazı insanlara e, zarar verir ne bakımdan? Neyine zarar verir yani? li'ukbele <gülüyor> ahireti, ahiret akıbetine, yani ahiretteki neticesi bakımından neticesine zarar verir. Felizalike <gülüyor> şu anda bir itibarın olur ama bunu kötüye kullanmak durumunda günahlara, insanları sevk etmek vesaire, yanlış yerlere yardım toplamak, hatta ya itibarını kötü yolda kullanmak neticesinde zarar vereceği için zemmehu, zemme zemmet, yani kınadı hu itibarı, men öyle alimler, velilerden bazıları ki zemme zemmet diyor, bazı zemmedenler zemmetmiştir yani bunu ama e, hatta ve medehammet etmiştir Neyi? zıttını zıttı nedir? tanınmamak meşhur olmamak, itibarsız olmak, evliya Allah'tan bu makamda çok var, gelir camiye en köşeye oturur, kendini göstermez e, birçok veliler vardır, kimse Onları e, tanımaz. Hatta bir işi düşse işini görmezler. E, kaybolsa nerede bu zat diye kimse aramaz. Çünkü meşhur değil. Yani böyle veliler çoktur. Onun için bazı veliler bunu da methetmişlerdir. Evet. Aslında kötü bir şey olduğundan haddi zatında kötü değildir. Ama e, ne buyuruyor hadis-i şerif, sayı hadis-i şerif? Mâ zîbâni câhî âni İki tane aç kurt, hani derler ya aç kurt gibi saldırıyor. İki tane aç kurt, bir koyun sürüsüne saldırılsa, efendim salınsa yani, artık yol verilse onlara, koy verilse iki aç salsalar, efendim, bi efse deleha o koyun sürüsünü bozamaz min hubbil mali mal sevgisinden ve cahi, cah işte mertebe itibar sevgisinden kim bütün li dinil mümin mal sevgisiyle itibar sevgisi Müslüman'ın dinini, imanını, huyunu, iki aç kurt, sürüye saldırıldığında onlara verdiği zarardan kadar e, adamın dinine mal ve itibar sevgisi zarar veremez. Yani bir adam mal ve itibar istiyorsa, onun dinine bu iki istek çok zararlı verir. Demek ki bu kötüye kullanacak yani. Tabi burada dikkat etmek lazım. Sevgisi diyor. Yani ne demek istiyor? Sen istemeyeceksin. Allah verirse zararı yok. Ama sen hırslı olup da, ay itibarlı olayım demek sen bir şey peşindesin yani. Niye meşhur olmak derdindesin ki? E. cüpper Hoca da meşhur. Ecübbel Hoca meşhur olmak için bir emek sarf etmemiş ki. Yani tanınmak için bir çaba harcamamışım ki ben. 40 senelik bir hayatım var. Geriden Tabii Tamam iyi. 80 senede sohbet eden var. Beni kadar tanınmamış. Ayrı dava. Allah verirse alırsın Tevazul olursun Hizmet etmeye çalışsın Ne yapalım şimdi Yani ben meşhur oldum Sohbeti bırakayım diyemem ki e O zaman insanlara hizmetten geri durmuş olurum yani. Kaçamam ki ben Gizleneyim şey diyeyim çıkmayayım Tamam da dersleri kim verecek yani? Ben mecburum insanlara bir hizmet yapma Burada benim bir neyim yok Katkı payım yok yani. Ben uğraşmadım ki meşhur oldum diye Oraya buraya gitmedim millete yalvarmadım ki Ben Ve camiye gittim cemaat toplam Sohbet ettim Öyle öyle öyle öyle insanlar sevdiler. E teke tekten dolayı mesela bu kadar insan sevdi etti. E ben bu tekete korkarak çıktım. Ne sorulacağım bilmiyorum. bir Gazlım. Şey Efendi hazren sordum. Beni çıkma tarafı değil mi sefer? Çık çık dedi. Allah'a sığın çık. İkinci bir dahaç işte dediler. Bir daha sordum. Faydalar olacak dedi. Hani mürşit çocuğu dinlersen, bir şeyhine sorarsan, emir üzere iş yaparsan ama çıkma çıkma. Yok efendim, ben çok meşhur oldum, benim çok reyting var, beni çağırıyorlar. Ben çıkmam lazım. Böyle olmaz. Bu... Allah senin belanı verir, bu sefer sana nefis girer, kibir girer. Ama... Ya ben çıkmayayım dersin, o sana çık der. Ben birkaç kere dedim, bazıları bırakayım, çok zarar görüyorum. İbadete vaktim kalmadı, hastayım, ben biraz zikireyim, ibadete falan. Cık, yok öyle. Bu ibadettir, bütün sohbetler ibadettir dedi. Sen hizmetine bak. Yani... Burada kendin mi istiyorsun? İstemeden mi veriliyor noktası? Çünkü hadis-i şerif diyor ki Mal ve itibar sevgisi Mal ve itibar insanın dinini Kurttan daha çok bozar demiyor Sevgisi bozar diyor Demek senin derdin ne? Meşhur olmak O zaman sen meşhur olmak için affedersin Her bir iş yapabilirsin Çünkü sevdiğin için Ama sevmesen senin ölçülerin olur Sınırların olur Helal belli haram belli ben meşhur olacağım diye, zengin olacağım diye bu haramı yapamam dersin. Günaha giremem dersin. Çünkü senin o zaman Allah'ın sınırlarını koruma sıfatın galip gelir. Ama bir türlü illa da meşhur olayım da neyle olsan olayım. Adam meşhur olmak için zemzeme işedi. Ne dedi? be çehi zemzemi. Lanetle anar halk. Yani bütün insanlar zemzeme işleyen biri olmuş tarihte bunu anıyorlar. Meşhur oldu bu adam. Ama lanetle meşhur oldu. Sen adamsan kendini Efendim, e, rahmetle benamet, yani insanlar Allah rahmet etsin, ne mübarek adamdı diye andırabiliyorsan arkandan, rahmetle andırma bak. Lanetle anılmak istiyorsan, peygamberleri öldürenler de meşhur oldu. Firavun da meşhur, Karun da meşhur yani. Cık. Bunlar mühim değil. Bunlar aleyhte meşhurluk var. Peki. Şimdi, e, kalplerde benim itibarım olsun, herkes beni sevsin, saysın, saygınlığım olsun. Bu, e, eğer sen de ilim yoksa, takvâlık yoksa, şu yoksa, bu yoksa, sen de kendini alim gibi gösteriyorsun, hoca gibi geçiniyorsun, büyük sarık sarıyorsun, işte böyle zürratta gördüm falan filan. Görmedin? Burada yalan girer, burada telbis girer, yani işi karıştırmak olur. Ama senin zaten bir vasfın vardır, ilmin adam da talebede orada ders okumaya yer arıyor. Yavrum ben fıkıh ilminden nasibim var. Ben sana para istemiyorum, pul istemiyorum. Ders okutabilirim. Demek bu kötü bir şey değil. Eğer varsa sende bu ilim. Ben tefsirde ihtisas yaptım. Talebeler gelirseniz tefsir dersi verebilirim. Bu öyleyse kötü bir şey değil. Veyahut e, mesela bir e, şirkette genel müdürlük veya işte neyse, muhasebe müdürlüğü falan önemli mevkiler yani çok büyük e, paraların döndüğü bir nokta. E orada ümmetin malının çarçur olması, zayi olması, kamu malına zarar gibi bir durumlar var. Burada ehil olan bir insan var. Ekonomiyi iyi anlıyor. iktisattan haberi var. Bu adam dese ki yani e, ben bu işe talibim. Ha, itibarlı bir mevkiyi. Tamam da Merkez Bankası bilmem başkanlığı. Cık, bu çok önemli Türkiye'de merkez. E şimdi, burada bir adam hüneri varsa, sıfatı varsa, tecrübesi varsa ya vatanın, milletin malıdır, ekonomiyi Güzel yönetelim de ben burada insanlara rahat ettireyim. E, çalkalantı olmasın. Çalkalantı oldu mu? Ekonomi bozuldu mu? Yani biraz dolar euro fırlasa etse, bütün Müslümanlar zarar göre Bütün vatandaş yani borcu olan var, alacağı olan var. Yani hani bunu ben bir düzene sokabilirim. E, bu itibar aramaya girmez. Eğer ehliyse. Çünkü Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Yusuf suresindeki ayette örneğimiz o. اِجَعَلْنِي عَلٰى خَزَائِنِ ard Ne zaman ki ee, şey Aziz yani Mısır'ın e, efendim ulusu e, Züleyha validemizin işte kumpası diyelim <gülüyor> çıktı meydana. Yusuf Aleyhisselam'ın namuslu olduğu medenası 12 sene yapacağız çıktı. Sonra e, tabii Aziz e, anlayınca bu işi e, efendim vezir e, dedi ki ya sene çok özür dileriz falan filan. Işte, falan. Olan oldu ne yapalım. O da dedi bir imtihandır bir şey değil. Sana bir şeyimiz yok. E, o arada konuşuluyordu falan. Ya sana biz işte rüyayı da tabir etti ya o rüyadan da yedi sene kıtlık olacak. Yedi sene işte bolluk olacak. Sonra yedi sene kıtlık olacak falan. Ekonomi bakımından onlar stokladılar. Yedi sene çünkü rüyanın tabirinden kaybı bildi. Mevla bildirdi. Bu sefer e, o dedi ki yedi sene stok yapın. E, şimdi bol Sonra tohum bile atsanız bitmeyecek. Onun Yedi de onu yersiniz böyle ölçek ölçek falan. Millet açtıktan ölmez falan. Bu çıkınca Uruya'nın tabirine göre yani devlet e, tedbir aldı. bütün depoları doldurdu. Sonra 7 sene hakikaten kuraklık olunca onları yediler falan. Büyük bir felaket önlenmiş oldu falan. O zaman Yusuf Hazretleri dedi ki: "Sen beni yeryüzünün yani Mısır topraklarının hazinelerinin bakanlığına görevlendir." dedi. Kendi istedi. İnni hafizun alim. Ben dedi malıyı korurum. Bir de ben dedi çok bilgiliyim dedi. E şimdi bir insan, ben çok, ben çok bilgiliyim dediği zaman normalde bu iyi bir şey değil. Yani ben çok alimim demek ayıp yani bir de günah günaha da girersin. Ama kendini beğenirsen yani günaha da girersin. Ama Yusuf Peygamber'in e, böyle bir niyeti olmadı kesin zaten masum, günahsız peygamber. Ama ne teklif ediyor? Beni diyor, maliyenin, hazinelerin başına koy. Ben çok bilgiliyim bu işte. Bir de korurum devletin, milletin malını korurum diyor. E bu demek ki bir insan bir işte ehilse, onu e, efendim teklif edebilir. Şimdi herkes aynı değil. Bir hadis-i şerhde ne diyor? Bi hasbim bi bir min eşerr illâ men asamallahu teala en yuşara iley bil asabi' fi dini ve Bir adamın parmaklarla gösterilmesi. Yani herkes mesela yolda gidiyorsun herkes camiye girdin Kâbe'de tavaftasın. Tabii ki Türkler ıı, ekseri tanır seni, belki Arap tanımaz. Hele bir de Araplar, acemler herkes tanıyorsa, o zaman dünya çapında meşhursun demektir, değil mi? <gülüyor> Biz de tanıyorlar da Türkler tanıyorlar mesela. E, Muhammed Ali Klay değilim ki ben, Muhammed Ali Klay gelmişti bir gün tavafa, ben de oradayım ya 80, 83 müydü, 84 müydü? Yürüyoruz zaten, e, dünya çapında boksör hani bir de Müslüman meselesi var ya, o siyah beyaz dönemi televizyonlar yeni çıkmış da herkes. Orada Amerika'nın saatiyle bizim sabah namazına doğru gecenin yarısı oluyor maç. Bütün millet kitleniyor Hacılar, hocalar da. Hani niye Müslüman? Halbuki boks haram. Boks sporu haram. Çünkü yüze vuruyor. Haram falan ama işte millet yine bir, bir Muhammed Ali o Müslüman olmuş falan ya. Hani karşısı da gavur artık neyse. Nikola mı bilmem ne mi? Vursun geçir. hani Millet memnun oluyor. Bizim Müslümanlarda böyle şeyler var. Eşini Muhammed Ali Kılay Dünya çapından meşhur. E beni şimdi biraz biraz tanıyorlar tabii, Türkler tanıyor. Ama şey bir kılay geldi. Muhammed Ali geldi. Milletin tavaf yapacağı yoksa tavava girdi. Herkes kenarda oturuyordu. Akşamla yatsı arasıydı. O zamanlar böyle izdiham zati yok. O zamanlar biliyorsunuz uçaklarca Müslüman'a İslam aleminde ulaşımlar, zenginlikler çok yüksek müşteri konuşuyorum. E, yani e, normalde tavaf falan akşam yatsı arası. Tenha. Şimdi izdamlı, en izahımlı zamandır aksam yazarız. Millet çünkü yatsıyı bekler, namaza namazı kılmadan gitmeyeyim, ezan yakın diye o bir tavaf edeyim der. Şu anda kalabalık oluyor. O zaman hiç kalabalık olmadı bir dönem. O zamana göre kalabalık ama nispi. Yahu tavaf almadı. Normal zaman ha, değil. Normal bir zaman yani. Normalde gece bomboş tavaf alalım. Doldu, taştı, patladı ya. Herkes elini tutmaya uğraşıyor. Ben de gideyim dedim. Ben de küçüğüm uzman zaman tabii şey. Ben de bir gideyim. Yaklaştırmıyorlar, korunmalar, kalabalıklar. O baktı beni gördü uzaktan. Böyle birkaç saflar ilerideyim. Öyle elini uzattı gelsin. Böyle elini uzattı falan. O benim kafam kadar eli var. Tabii. Öyle olsan dünya çapında olacaksın. Parmakla gösterilmek bir adama şer olarak yeter. Fadişerife bakalım şimdi. Ne hususta parmakla gösteriyor? İster dünyalık olsun, Artist, boksör, profesör, ister dünyalık doktor, hangi e, alanda iktisas etmişse, ister dinin, dinde olsun. Dinde ne demek? Büyük evliya. Bir şey girebilir buradan yani. Evliyada olsa peygamber değilsin yani. Büyük evliya din işinde çok dünyaya meylsiz Adam da dünya diye bir sevgi yok. Bu sefer sen de Allah Allah ben de mübarek adammışım ya falan. Herif dayanamadı ya, sağ selam verirken. Bir şişirdiler arkadan, bir şişirdiler. Din işi her gün şu kadar nafile kılar. Öbürü dedi her gün oruç tutar. İşte öbürü dedi işte şu kadar zekat verdi bu sene. Öbürü şunu, bunun ne orucu dememişler, unutmuşlar herhalde. Namazı zor bitirdi herif ya. sağ selam verdi, solu beklemedi, döndü. Hemi de oruçluyum dedi. Durum bu. Yani Adamın namazından bahsediyorlar. Zekatından, haçından, her sene ömreye gider. Beş kere ömre yapar, yirmi kere bilmem ne yapar. Din işinde parmakla gösteriliyor. Ama adam patladı işte kabardı. Demek ki ister din adına olsun, çok alim, tefsiri yutmuş, hadisi yutmuş, beş bin hadis ezberebiliyor. Din işi. İster din olsun, ister dünya olsun. Bir adama şer olarak parmakla gösterilmesi yeter. Parmakla gösterilecek konuma gelmemek lazım. E biz ne yapalım? Şimdi böyle bir duruma e mecburen geldik. İlla men asrımallahu teala. Allah'ın korudukları müstesna. Ya ne demektir Allah'ın korudukları müstesna? Bir adam din bakımından olsun, dünya bakımından olsun, bir mevkiye gelir, itibar sahibi olur, herkes onu parmakla gösterir ama ona bu zarar vermeyebilir. Öyle Allah'ın dostları var mı? Peygamberlere zarar vermez. E Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir veliye zarar vermez. E gidiyorsun bütün arabı Acemi, ben 81'de ilk haççımı yaptım. Ki Efendi Hazretleri o kadar dünya çapında bu şimdiki hafledeki olduğu gibi ödül merasiminden sonra bütün dünya çapında olduğu gibi e böyle bir konumda değildi. O kadar tanınmıyordu. Ama manevi bir itibar Allah vermişti ki ben 81'i konuşuyorum şu an. Benim 16 yaşımdayım o zaman ve ilk atçım benim. Efendi Hazretlerinin çok atçı var. Ama böyle etrafına yani mıknatıs nasıl demiri çekiyor? Ama adamı bir orada oturmuş hiç etkilenmiyor. Niye? Kereste. Mıknatıs keresteyi çekmez ki. Yani tahtayı çekmez. Şimdi adam bir bakıyor. Bu kim? Ama Efendide bir nur var, bir cezbe var, bir hal var. Bakıyorum şimdi Pakistan'ı, Hindistan'ı, dünyanın her tarafından o zaman Efendi tanınmıyor, meşhur değil. Sırf yüzündeki nurundan, işte o Mevla'nın verdiği cahından, makamından, itibarından ya ben diyorum ki ya bu Efendi Hazretleri neymiş ya? 81'de daha o zaman biz geldik. İsmail içi bile dolmuyor o zamandan sohbetlerde falan. Yani bu neymiş efendi ne biz tanımıyormuşuk ya. Peki bu Hintli Hintli nasıl tanıdı? Pakistan'da nereden tanıdı? Bangladeş'te niye geliyor? Kalkıyoruz yatıktan sonra Altın numaralı bakan katta hep ortak kattan. Eve döneceğiz. Böyle geliyorlar. Bütün katta oluyor ve abiler polisler korku oladı. Daha 81'i konuşuyorum. Şimdi zaten 50.000 kişiyle zaten gittiler. E şimdi böyle geliyorlar. Allah Allah. Tanıyor musunuz diyorum. Az çok o zaman az bir şey Arapça biliyorum. Yok diyor. Ne alaka? Yani niye geldi falan? Nur diyor, nur diyor. Yüzüne bak diyor. İşte nasıl içinde demir nevinden bir şey olanı çeker. Keresteği çekmez. O zaman da maneviyattan nasip olan Mahmut Efendi'ye geliyordu. Şimdi de aynı istediği dünya çapında mevcut. adam böyle bak trene bakar gibi bakıyor yanından geçse Neden? Adamda <gülüyor> alıcı yok. Alıcı yok adamda. Frekanslar kapalı yani. Kalmış gözenekler tıkanmış. Onun için itibar iyi bir şeydir. Parmakla gösterilmek çok tehlikelidir. Dinde olsun, dünyada olsun. Ama Allah'ın korudukları müstesna. Yani neyi anlatıyorum Efendi Hazretleri? Ne sağına bakar, ne soluna bakar. Dünya kadar insan yanına gelir. Ben şimdi pirikli bir adamca. Öyle bakarım. Ne bakıyorsun? Safa kim gelmiş? Ya ben de bazı gereği niyetle bakıyorum tabi. Hani safı düzeltin. Şudur, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Belki adamı görmezler, içeri almazlar. Adam üzülür. Eski bir cemaatimizdir. Vefa borcumuz var. Hani görüştürmüyorlar beni. Ve bazı da ondan bakıyorum. Mekseri de. Neyse Allah niyetimi bilir. Cık. Ya şimdi öyle bak, öyle bak. Kim arkasına bakar? O safta kim var? Kabe'de, tavafta kim var? Efendim, hem Kur'an okur Kur bakar. İkide bir Kur'an'a bakar, bir oraya bakar. Namazda bile bakar. Şimdi Efendi Hazretleri oturur ya. Beş saat oturduğumuz var mesela. Bir gireriz zikirdeyiz. Ot beş saat, altı saat, yeti saat. Ya bir kere bir insan şöyle bakmaz mı ya? Yani demek istiyorum ki Allah bir adamı korursa, bütün dünya onu parmakla gösterse de o adama zarar vermez. Çünkü o Rabbi ile beraber yani. O şimdi cemaat az mı, çok mu? Hani bazıları fazla insan oldu mu, fazla coşar. Beş yüz kişiden aşağı faaz etmem diyenler var. Dolayısıyla... Efendim salon niye boş? Hocayı çağırıyorlar salon boş. Ben ben bazı boş salonda daha çok şey yaparım. Bazı olur 10.000, bin, 20.000, bin, 50.000'i de gördüm, 100.000'i de gördük. Ama gittik mesela işte şeyden geçiyoruz, Belçika'dan geçiyoruz, Fransa'ya sohbete gidiyoruz. Belçika'ya bir kere uğradım hayatımda tabi Dediler salon tutuk Şuraya gittik 20 kişi var, 30 kişi ya var ya yok. Bir feyiz oldu, bir feyiz oldu. 2 saat, 3 saat konuştum. Yanımdaki arabayı sürenler de falan ya 2 dakikada bitirir herhalde 20 kişi zaten var. Demişler. Ama feyiz başka bir şey. Ben bazı kere iki kişiye on saat konuşuyorum. Çünkü neden? Allah için konuşuyorum. Adamı döndürmeye çalışıyoruz. itikadını düzeltmeye çalışıyoruz. Burada bu mesele budur. Ama adam vaaz bir, vaaza bir giriyor. Salonun yarısı boş. Cık. Az çalışmışsınız. Bu ne biçim iş ya? Ben meşhur bir hocayım. E ben geldim buraya. Niye dolu değil? Ya adamlar Çarmışlar çevrelerini, da Ne yapacağız yani şimdi? Ben o adama fırça atmamın bir gereği yok ki. Ha bin kişi, ha bir kişi yani. Sen Allah için konuş kardeşim. İşte itibar iyi bir şeydir. Ve lakin Allah korumazsa kalabalıklar, şunlar, bunlar, abu şu bu demmeler tehlikelidir diyor. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir tehlike söz konusu olur mu? Olmaz. Ha şah ve kella. Evet ve var o da fişerri şeratte de vardı olmuştur medhul humul humul met edilmiş. Humul demek zuhurun tersidir. Zuhur ne demek? Ortada olmak, belirginlik, meşhurluk. Humul nedir? Seni kimsenin tanımaması. Şeriatta da bu met edilmiş bir sıfat. Evet ve zemmul Yücelik zemmedilmiş. Meşhurluk, üstünlük, itibar. Efendim, nerede fil arzı? Dünyada, yeryüzünde. Mesela hadis-i şerif. İnne Allah'ı hibbul etkıya el-ekfiya inne Allah Teala Şüphesiz Allah Teala Yuhib bu sever. Kimleri sever? El etkıya. Takva sahipleri. Haramdan sakınır, şüpheliden sakınır, mekruhtan sakınır. El ekviya. Gizli gizli veliler var. Bu gizlileri çok sever. Bu gizliler müftekadu Kaybolsalar kimse aramaz. Ya camide gelemedi. Hasta oldu, yatıyor. Yatalak oldu. Kimse demez ki bu hacı abi nerede? Çünkü neden adam meşhur değil? Gizli veli. Gizli veli olduğu için kimse onu aramaz. Ve ida hazaru lem Gelse de kim kimse tanım, tanınmazlar. Camiye gelir, oturur. Kimse tanımaz. Halbuki büyük velidir, belki de kutuptur. Ama e, evde kaldı, gelemedi, hasta oldu, komaya girdi. Kimse demez ki ya şunu arayalım, soralım. Çünkü neden zahiren itibarı yoktur. Böyle veliler. Ama Rabbim onları sever diyor. Böyle veliler çoktur. Ama şimdi sen cüppeli hoca olmuşsun. Veli değilsin, bir şey değilsin sen. Meşhur, ha hoca bugün niye gelmedi sohbete? Herkes bunu konuşur. Ama seni Allah seviyor mu? Meselesi de var. Bak o adamı kimse konuşmaz, kimse aramaz ama Rabbim seviyorum buyuruyor. E ben, başıma bir şey gelse bin kişi arar, yüz bin kişi sorar. Ama Allah beni seviyor mu? Meselesi var. Her itibar, her meşhurluk Allah'ın sevgisine delalet etmez. Onca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor şimdi. Mesela yine ne buyuruyor? Tilkeddâr ula ahiratû. O ahiret, yurdu var ya, yani cennet. Bu Kasas suresinin ayeti, çok büyük bir ayettir. Ömerim İbni Abdülaziz Hazretleri, beşinci halife sayılacak mertebededir, her gün makamına otururdu ama, gel tacı, tahtı bir şeysi yoktu, her şeyini sattı gitti. Halife olmadan evvel zengin halife olduktan sonra bir tane elbisesi kaldı. <gülüyor> Ve sonunda vefat ettiğinde, hocalar, alimler yıkarlarken hizmetçisine kızdılar. Ya leş gibi mübareğin gömleği dediler. Bu zatı böyle mi bakıyordunuz? Hizmetçisine dedi, ikinci biri yoktu ki dedi, birini çıkartsa birini değiştir. Ha evvelce zengin iken makama geldiğin zaman parayı Allah yolunda harcayıp da fakir oluyorsan o muhteber Yoksa fakirken gelip de zengin oluyorsan o makamda orada sıkıntı var. Geçmişin neydi yani? Zenginken fakir olacaksın. Çünkü neden? Devlet mesuliyeti insanları yönetiyorsun fakir, fukara, hep devlet kesesinden verilmez ki. Madem durumun var, cebinden de vereceksin yani fakire. Ahiret yurdunu diyor. Ömer İbni Abdü Hazretleri her gün otururdu fetva makamına, işte hüküm mülküne hemen bu adı okur Bu adı okumadan hiçbir gün besmele fetva vermez. Çünkü ahiret yurdu abi biz onu tahsis ediyoruz. Lillezine, cenneti o kimselere ayırdık ki, la yuridûne istemezlerdi. Uluven yücelik Üstünlük istemez. Fil ardı yeryüzüne. Vela Fesat hiç istemez. Bozgunluk çıksın, ortalık karışsın, iç savaş çıksın. Ben bir yere geleyim diye millet birbirine girsin, adamlar ölsün falan. Asla fesat istemezler. Ha sen dünyada kral olursun, padişah olursun, başkan olursun, başbakan olursun. Ama ahirette sana bir şey verecek miyim, vermeyecek miyim? Ben sana Kur'an indirdim diyor allah Teala. Ahiret yurdunu tahsis ettim, ayırdım. Kime? Yücelik istemeyenlere ve bozgunculuk istemeyenlere ve lakıbetül ilmuttakîn Bugün dünya haramdan sakınmayan dinsiz, donsuzların olabilir. Güzel netice ve akıbetler takva sahiplerine ait olacaktır. Şimdi burada incelik var. Bunun tefsirinde, nesefi tefsirinde hadis-i şerifte diyor ki bir adam ayakkabı asa bu ayakkabının yani takunya diyorlar o zaman nalin e, o dönemdekinde bu nalin yani hadis-i şeriftir onun bağı var, kayışı var yani. Eğer diyor o takunyayı alırken, kayışını falan alırken, benim takunyanın kayışı şu ekranımdan, şu arkadaşımdan, kardeşimden veyahut şu komşumdan daha üstün olsun da, daha kaliteli olsun da hava atayım, cakas satayım gibi düşünürse diyor, cennetten nasibi yoktur diyor. Düşünürse diyor. Bakın burayı ayıramayanlar var. Kalite ayakkabı giy giyemezsin demiyor. Kaliteli kumaş yasak değil. En pahalı arabaya da bilersin zekatını veriyorsan. Beni alakadar etmez. Derdin ne? Hava atmaksa, ve adamı ezmekse, cakas atmaksa cennete nasibin yoktur. Ama Allah vermiş, Allah kulunun üzerinde nimetin eserini görmek ister. Bütün zenginler de fukara gibi geç, gi, giyinirse, fakir kimden ne isteyecek yani? Zengin fakir ayrı detilmesi lazım. O zaman bu hadis şerife göre, kulmen haram zinete. Allah ile elbadi. Kur'an ayet okuyorum. Allah süslü şeyler yarattı. Kadınlar inci takar, altın takar şu erkektir, mercan takar. Evet mercandan tesbih yapmış. Bunlar zinettir. Ama diyor Allah'ın yarattığı tatlı rızıkları, helvaları, işte etleri, butları kim haram etti ya ben helal ettim diyor. Zinetli süs eşyaları vardır. Zekatını veriyorsan, haramdan kazanmıyorsan bunları zînettir. Ben bunları çıkarttım, sizin için yarattım diyor. Kur'an'da yakrucu'münüme <gülüyor> lulu vel mercan. İnci çıkarttım, mercan çıkarttım. Niye diyor o zaman mercan çıkarttım? Yarattım. Niye diyor? Bunlarda sorun yok. Helaldan aldıysan. Ama senin sorunun sen bunu karşı tarafa Hava atayım. Mesela böyle ortamdasın falan. Hemen hiçbir alakası bir şeysi yok. Tak bir tesbih çıkarıyor. Başlıyor böyle. Cık. Niye? Sizde var mı bu işte? 10 bin dolar falan. Ya kardeşim tesbihi git evinde çek. Bilmem ne sen şimdi burada 10 kişi vardı Tak bir çıkarıyorsun. Ne oluyorsun? Mafya babası mısın ya? Şimdi burada niyet önemli. Yükseklik istedin mi sen? Ama Allah seni yüksek etti. Hamdini, şükrünü yap. Ama senin derdin yücelmek, hava atmaksa cennette nasıl yok? Onun için Dikkat ediyor musunuz? Ayette diyor La ya'lûne ve la ifşidûne Yükseklik taslamazlar ve fesat çıkartmazlar demiyor. Yükseklik istemezler. Yine deminki hadise geldi. Mal ve itibar sevgisi. Mal ve itibar her adamı bozmaz. Ama sevgisi varsa sende hırstır o bozar. Yükseklik sana nasip olmuş bir makam mevki. Allah verecek. Herkes kaçarsa bu işten başbakan kim olacak? Olmaz ki. Ehil olanlar olsun. E şimdi o zaman Kat demiyor. Verilirse Allah verirse bir itibar kıymetini bil, hamdini bir şükrünü bil. Hava atma diyor. Ama yükseklik taslamazlar, yüksekte olmazlar demiyor. Yükselmek istemezler. Dertleri yüceleyeyim de bütün herkesi bastırayım. Hava atayım. Değil mi? Böyle bir şey yok. Adam okuyor okur. vali olur. Niye? Babasını ayağına çarpmak için. Değil mi? Çünkü babası ona demiş, sen adam olamazsın evladım demiş. Çocukken çok siniri bozulmuş. O inattan okumuş, okumuş, okumuş, birkaç üniversite, bir vali olmuş. Çağırtmış babasını. Baba demiş. Gördün mü demiş. Ben vali oldum demiş. Sen demiş şimdi, utan bakalım demiş. Bana ne hakaretler ettin demiş. Başarısız buldum be demiş. Oğlum ben vali olamazsın demedim ki demiş. Adam olamazsın dedim demiş. Babanı ki ayağına çağırttın, yine adam olamadığını anlaşılıyor. Evladım demiş. Şimdi onun için sen niye okuyorsun? Sen niye bir makama talipsin? Hizmet etmek için mi? Hava atmak için mi? Onun için itibarın sıkıntılı tarafları vardır. Ama ve sallallahu aleyhi ve sellem, kâinatın efendisi nasıldı? Kadruzika ona nasip olmuştu. Minel hüşmeti haşmet vel mekaneti itibar fil kulub kalplerde vel, vel azameti yücelik kablen nübüvveti peygamber olmadan evvelde itibarlıydı. İndel Cahiliyeti, Cahiliyet Döneminde herkes Muhammedül Emin. Bir yalanı yok. Ya kabileler savaş yapacaklardı. Hacerüsvedi kabile yeni binaltıtlar. Hacerüsvedi tam getirler. Hacerüsvedi tabii onlar zamanında da İbrahim Esamdan kaldığından beri itibarlı tabii. E, bunu şimdi yerine kim o kabile diyor ki? O koyarsa uça. kavga çıkacak. 12 boy girecekler birbirine Kureyş'in e, kabileleri boyları. Silahlanacaklar ya sen sen niye koyuyorsun diyor ya. O son taşı Hacı El bizim kabile daha şerefli. bizim soy daha şerefli. Bizim aşiret daha yüce. Ne olacak? Dediler babam beni şey be. ilk giren nasip olsun bu şeye. Bir de baktı Resulullah sallam geldi. Daha peygamber değil. Aa dediler Emin, buna herkes razı olur dediler. Buyur sen koy dediler Hacı Eşref diyene. Ama ne kadar siyasi ne dedi? Yok dedi. Siz ne yapın dedi. Yani her bir beze koyalım. 12 kabeleden de adam tutsun. O bezden onu kaldıralım, getiremeyelim. Son noktada tamam ben koyayım ama taşımak size nasip olsun. Herkes bundan müşterek olsun. E zaten öyle adama o itibar veriyorlar. Atlayıp daha tam adamını buldunuz. Hani efendi der derdi ya. 80 yaşında neneye gitsen, başbakan oğlu musun, memleket batıyor nene desen, geç bile kaldınız uşağım der. Çünkü neden? Kimse demez ki ben yapamam bu işi yani. Efendim sallallahu lazım niye itibarlı? Niye itibarlı? Çünkü adaletten, çünkü emanetten, güvenilirlikten, sadakatten, dürüstlükten, vefalılıktan e, cahiliyet döneminde bu vasıflar. Kimsede yok o zaman bu vasıflar. Sönmüş gitmiş İslam yok. Ama işte onun için onlar yükezzibunev. Ona sen yalancısın diyorlardı. Ebu Cehil diyordu yalancısın. Ve yüzünü eziyet ediyorlardı sahabev. Sahabe Sahabeye eziyet ediyorlar. Hazreti Bilal'in Göğsüne kayaları koyuyorlardı. Günlerce güneşte bırakıyorlar. Ve yaksıdüğüne kast ediyorlardı. Ezahu, Kâinat'ın Efendisi'ne eziyet etmek, eziyet etmek istiyorlardı. Fi nepsi, kendi canıyla ilgili, hufyeten, gizli gizli yani, yoldan geçen gizli bulsa, vuracak devirecek, öldürecek, öldürme planı yaptılar. Darun Nedvedeki toplantı neydi? Hicrete mecbur oldu hani. Tamam. Ama, o Ebu Ceyler, o Velid i̇bn efendim Ümeyye bin, Halefler vesaire. Hatta ida vacihe yüz yüze geldiği zaman, hüm onlarla beraber sallallahu teâlâhu aleyhi ve sellem azamu büyük tutarlardı Emru'nun işini. Bir şey deseydi, öyle mi? Tamam. Ve kazav görürlerdi hacete o isteğini. Niye? Kendi nefsine bir şey istemez. Bir gariban fakirin başına bir iş gelmiş olurdu. Ebu Cehil'de zalim zorba, adamın hakkını yemiş, çalıştırmış, parayı vermemiş, borç almış, deve istemiş. Efendim, adamdan en iyi develerini almış vadeli almış. Ondan sonra bir vadeyi ödemiş, geri kalan vadenin üzerine oturmuş, yatmış. Adam da gariban, develer de gitti. Adam geldi dedi Ya Allah. ne olur dedi benim işimi gör. Ebu Ceyl'e gidiyor. Mekke dönemi yani. Sallallahu aleyhi ve hemen gitti ve dedi ki Ebu Ceyl'e sözü var. Bak. İyyâke ente'ûde limislimâ sanâte biâzel arabi. Bu adam Kureyş'in ulularından, eşrafından, aşireti güçlü değil, arkası yok diye bu bedevi adama bir daha böyle bir şey sakın yapmayasın ya Bâ Cehil dedi. Sakın yapmayasın. Feterâ minnî Bak dedi, benden neler görürsün biliyor musun? Hiç istemediğin şeyler görürsün, dedi. Öyle bir sözüne güveniliyor ki şimdi, hiç yalanı yok. Bu bunu dediyse, bir şey yapacak bana yani. Korkuttu. Ve bu Cehil hemen teslim etti. Adamın hakkını ödedi. Ondan sonra yanında efendim e, olan Ümeyye bin Halef gavuru Zelel te fiyedi Muhammed. Ya sen Ebu Cehil'sin dedi. Muhammed'in karşısında çok rezil oldun dedi. Bu ne rezillik dedi ya. Çıt çıkaramadın. Sana ne karışıyorsun ya benim almışım satmışım. Manyak mıymış parasını önceden isteseymiş. Niye vadeli satmış vermiyorum derdi. Giderdi Ebu Cehil bu. Ümeyye bin Halef de onu gazlıyor. Dedi çok zelir duruma düştün dedi ya sene bu ceysin bu Muhammed kim dedi ya yani burada senin bu işe zorladı dedi ki siz benim gördüklerimi görseydiniz sağında öyle zatlar var solunda öyle adamlar var oklarını efendim e, tam getirmişler bana doğru döndürmüşler elev kahlevtü lehlekuni ben ona ne konuşuyorsun yapmıyorum dediğini desem bütün oklar bana yönelmiştir. Ortadaki bir şey gören yok. Ama Ebu Ceyl'e gösteriliyor. Kainatın efendisinin itibarı, haşmeti, azameti, kafirlerin karşısındaki dik duruşu, eğilmeyişi, kaçmayışı ve en büyük yavrun bile onu gördüğü zaman tamam ne diyorsan öyle olsun deme mecbur olmasını gerektiriyordu. Onun için itibarı sallallahu aleyhi ve sellem sonsuzdu. Allah'ımızdan bu mübarek reb evvelin ilk gecesi, Mevlid ayının gecesi girdi bu geceye. Şu mübarek gece örmetine, Mevlid ayımızda onu çok anlatmayı, güzel tanıtmayı, efendim insanlara, gençlerimize onu sevdirmeyi, bu batıl sevgililerden kurtarıp gerçek sevgiliye erdirmeyi, bize nasip etmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve önümüzdeki günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu bir ay zarfında bütün sohbetlerde kâinatın efendisinden bahsedeceğiz inşallah. Mevlid gecesinde de 22 Aralık'ta da e, 12. gecede de Sinan Erdem'de toplanarak Mevlid-i Şerif'imizi ihya edeceğiz, kutlayacağız inşallah Allah-u allah, allah Teala ve Tekaddes Hazretleri, Habibinin itibarı hürmetine, kendi nezdindeki cahı makamı mertebesi hürmetine cümlemizi bu saatte affeylesin, boyunlarımızı cehennemden azat eylesin, iki can daha haseneler ihsan eylesin, İki cihan rezilliğinden, borçlardan, fakir düşmekten, elden ayaktan düşmekten, dinden imandan, eli sünnetten ayrılmaktan, batıllığa saplanmaktan, rezil rüsvay olmaktan, Allahım onun cahı, makamı, itibarı, hürmetine bizleri muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu teala aleyhi sidi na ve sallam teslimen rabbil alamin.